Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Ama بعد. Şimdi bir soru arkadaş bir soru geldi. Arkadaş soruyor diyor ki. Mehabbeti Rasuli, sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sellem. Rasulullahın sevgisi imandandır yoksa imanın kemalındandır. Yani ben Müslüman olabilirim. ehli Tevhid olabilirim. Ama Resulullah'ı e, sevmeyebilirim desek olmaz. Ama sev, sevmek nedir? Bir de e, yanılmıyorsam arkadaşın sorusunda da şu var. İmanın e, yani Resulullah'ı canımdan, malımdan daha fazla sevmek. Hazreti Ömer'in olayı var ya. Hazreti Ömer diyor ya Resulullah ben seni e, malımdan, çoluğumdan, çocuğumdan her şeyden daha fazla severim. Olmadı ya Ümer diyor. Nasıl olacak ya Resulullah diyor canından da fazla seveceksin. O zaman Hz. Ömer diyor ya Resulullah seni her şeyden fazla seviyorum. Canımdan da fazla seviyorum. Canım sana feda olsun ya Resulullah. O zaman diyor el ya Ömer. Şimdi oldu diyor. Şimdi muhabbet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhabbeti nefsinden, babandan, evledinden, aşiretinden, bütün insanlardan, bütün maldan, yurttan hepsinden fazla seveceksin. Bu nedir? Vaciptir kardeş. Arkadaşlar, mehabbetin Resul vaciptir. Mehabbetin Resul murtabitun maa mehabbetillahi Subhanahu ve teala. Resulun mehabbeti, nebinin mehabbeti, Muhammedil Mustafa'nın muhabbeti Allah'ın mehabbetine bağlıdır, eşittir. Ya eyyühellezine amenü, ati'ullaha ve resul. Ey iman edenler Allah'a ve resulüne itaat et. Demedi Allah'a sonra resulüne itaat et. Vav wow, burada eşitliktir. Emir gelmekte eşitliktir. Ama Allah da eşittir haşa ve kefe. Biri yaratandır, biri kuldur. Ama emir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın emrini taşıyor. Kendisinden iştihad etmiyor. Abu Hanife bütün imamlarımız müştehiddiler. Sözleri hata da olabilir, doğru da olabilir. Biz, biz <gülüyor> Vacip değil üzerimize onun tutması. Ama ne zaman Resulullah'ın sözünü taşıdı bize. Yen yani onun sözünün altında kuralları altında Resulullah'ın e, Resulullah zamanında olmayan bir musibetle bir fıkh ile ilgili bize bir hüküm verdi o zaman onu da tutmak vacip olur. Ondan dolayı arkadaşlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhabbeti vaciptir. Babadan nefisten daha fazla sonra olacaktır. Ha ben musulman oldum ama Resulullah'ı işte seviyorum öyle böyle nefsimden fazla sevmiyorum. Hayır bu olmaz. Bu iman tamamlanmaz. Neden iman tamamlanmaz arkadaşlar? Çünkü ibadet biz her zaman söylüyoruz. İbadet nedir? İbadet aslında Allah'ı tevhid etmektir. Tevhid-i rububiyet dedik Allah'ın fiilleriyle tevhid etmektir Rabbil alemini Allah'ın fiilleri nedir? Allah ne yapabilir? Allah yaratabilir, rızık verebilir Bunları başkaları yapabilir, hayır Başkaları koşsan şirk olur Başkalarını tenzih etsen Allah'ı tenzih etsen başkalardan Sen ne oldu? Allah'ı Rububiyette Ne yaptın? Tevhid ettin Üluhiyette tevhid nedir? Sadece senin emellerin Allah için olacak Başkalarını kaçsan ne olur? Şirk olur O zaman o da olmadı Şirk koştun Allah'a Tevhid etmek için ben ibadetlerimi sadece Allah'a yöneltirim Eylir, ibadet nedir arkadaşlar? İbadet nedir? Kısacası ibadet bütün salih emeller ibadettir. Yani Allah'ın salih emelleri nereden biz biliriz? Allah'ın emrettiği, sevdiği, hoşnut olduğu e, bütün emeller nedir? İbadettir. İster bu namaz olsun, ister zekat olsun, ister hoşgörü olsun, ister gülümseme olsun, ne olursa olsun Allah izniyse, Allah bunu emretmişse, hoşnut olursa bundan bunun adı ibadettir Bu ibadetin de iki şartı var arkadaşlar Birinci şartı nedir İbadetin İhlaslı olacak sadece Allahçı olacak İkinci şertisi Bu ibadeti Allah'ın istediği gibi olacak Olmaz sen sabah namazını Dört kat kılarsın Eyniyet kurtarır mı burada Kurtarmaz İbadet 63 kereleri tesbih çekeceksin Subhanallah diyeceksin, 64 desen Bidat olur I İbadetin şertine uymaz çıkar ibadetten Bid ate gider. Onun için bir ibadetin çi var. Bu ibadetin de bir de rukunu var. Asasları var. Temelleri var. O da üçtür. Bu ehli sünnetin de olması olmazıdır arkadaşlar. Nasıl erkanın, İslam'ın rukunları, şartları beştir, olması olmazdır. İmanın rukunları altıdır, olması olmazdır. İbadetin de üçtür rukunları. Nedir? Muhabbet, sevci. Ee, Khaf, korku, reca, umid. Bu üçü bir arada olsa o ibadettir Yoksa olmasa ibadet değil. Ondan dolayı biz Allah'u subhanehu Teala nasıl ibadet yapacağız? Allah'u teala'ya ibadet yaparız. Önce Allah'ı seveceğiz. Sevmezsek Allah'a ibadet yapsak olur mu? Olmaz. Nasıl sevmiyorum? Ben Allah'ı sevmiyorum ama ataşından korktuğum için ibadet yapıyorum. Sen kafirsin. Ben Allah'ı seviyorum. Ataşından korktuğu için ibadet yapmıyorum ben. Ben Allah'ın cehennemden korkmuyorum. Ama Allah'ı sevdüğüm için ibadet yapıyorum. Zındıksın. Bunu selef alimleri ne yapmışlar? Tam noktayı koymuşlar bu meselede. Bu üçü olması olmazdır. Nasıl imanın, imanın tanımı ehl-i sünnette üçtür. Nedir? İtikat, kalpten itikat edeceksin. Dilden ikrar edeceksin, Azalarla amel edeceksin. Bu üçü olmasa olmazdır. Bu üçü bir arada olsa iman olur. Olması olmaz. Bu üçü de mehabbet, sevgi, korku, umit üçü bir arada olsa ibadet. Ben niye namaz kılıyorum? 5 vakit niye namazı kılıyorum? Önce o ibadeti seveceğim. O ibadete inanıp seveceğim. Niye seviyorum onu? Çünkü o anı Allah emin etmiş. Allah'ı sevdığım için ibadet ediyorum Allah'a. Tek sevdüğüm için ibadet etsem zındık olurum. Ama ne yapacağım? Ben Allah'ı seviyorum. Onun için Allah'ı ibadet ediyorum. Sonra Allah'tan korkuyorum. Çünkü biliyorum Allah demiş ibadet etmenin için cehennem var. Anlatabildim mi? Bir de umid ediyorum. Ben, um, ben inanıyorum ki ben ne kadar salih kul olsam, ne kadar dört örlük kalksam namaz kılmaya, ben hakkını vermem o ibadetin. İnsanoğludur, Allah yaratmış. Babamız cennette, Cennette kaflata düştü. Unuttu Allah'ın emrini. İnsanoğlunun yapısında var bu. O zaman ne yapacağım? Ben elimden geldikçe en iyi şekilde kılıyorum. Biliyorum hakkını istifa etmem. Yani hakkını hakkıyla vermem o ibadetin. Ama umid ediyorum Allah'ım benim rahmindir, gafurdur, kerimdir, affedicidir, affetmeyi sever. günah işlemesek. E, tövbe etmesek bizi değiştirir, başka kavim getirir. Cünah işleseler tövbe etse Allah ondan hoşnut olur. Allah neden hoşnut olur? Kulu yer o da affetsin. E bu ilahlık cereidir. Onun için kimse soyunmasın. Ben e, insanlar gelsinler bana yer varsalar ben de onlara vereyim. Yer varmasa kimse ben ona para vermem, affetmem. Bu haşa Allah'a benzet benzet benzemektir. Bu e, zındıklığa kadar götürür insanı. Ama ben Allah'a benzersem, Allah'a benzemek istiyorum. Gafur olacağım, rahim olacağım, kerim olacağım, comard olacağım. Bunlar da benzeyebilirsin. Bu Allah'a has sıfatlardır. Allahu Teala hoşnut olur. Kulu, günah işlesin, tövbe etsin, bilsin Rabbi gafurur rahimdir. Gelsin, ibadet etsin. E, mahfiret dilesin. Allah hoşnut olur kulu, ondan mahfiret dilemektan. Ondan dolayı, bu üçü bir arada oldu, ibadet oldu. E şimdi muhabbet dedik, muhabbetullah vaciptir. Olmasa her şeyin başıdır. Yani Allah'ı sevmesen nasıl Allah'a inanırsın? Eydir, Resulullah'ın muhabbeti nedir? Allah'ın muhabbetindendir. Ati'u Allah'a ve Resul. Onun için biz Resulullah'ın Allah'ın muhabbeti nedir? Vaciptir. Resulullah'ın muhabbeti nedir? Vaciptir. Muhabbeti Resulullah'a nasıl olacak? Allah'ın muhabbeti gibidir. Ben Allah'ı seviyorum ama canımdan fazla seviyorum. Desen ne olursun? Çafir olursun. Resulullah'a da seviyorum canımdan fazla seviyorum. Çafirsin. Bitti. Bu nokta koyulmuştur. Allah ve Resulü canımızdan, malımızdan el ane ya Ömer dedi. Bugün, e, şimdi ya Ömer oldu. Şimdi imanın tamamlandı ya Ümer. Ha Ondan önce şimdi çok insan var mesela bunu bilmiyor. E, o bilmiyorsa ona ya olur. Çok insan var çifir işliyor bilmiyor. Hükmü nedir? Cehalete girer. hüccet ikamet olduktan sonra ikrar etse kafir olur. Etmese dönse kurtarır. E bu da öyledir. Mesela bazı arkadaşlar diyorlar dü ki şimdi soruda e, diyorlar ki mesela e, bazı arkadaş yeni musulman olmuş. Galiba bu soran arkadaş da Avrupa'da yaşıyor. Yeni musulman olmuş diyor. Hele bu sevgi yerleşmemiş kalbine. Kardeşim yeni musulman olmuşsa hemen İslamiyet hemen ee, şey gibi değil bir mühür gibi değil tak adamın allığına sen musulman oldun her şeyi bilmen lazım ani. E, İslamiyet 23 senede sistemini oturttu. Onun için 23 senede tamamlandı din. Onun için bir tane musulman olmuşsa basamak basamak anlatırız. Nasıl Mecce Medine dönemi içki bile kemir yasaklandı 3 marhalede 3 dönemde. 3 basamakta öyledir bir tane yeni musulman olmuştu anlatırız şimdi olabilir bir tane yeni musulman olmuş diyor ben Resulullah'ı hala tam sevmiyorum inşallah severim biz ne deriz olmaz kardeş bu sevmen şarttır vaciptir canlı fide edeceksin anlatacağız buna önce diyor dur düşünüm tamam düşün ama bak bu insanı kafir çifre kadar götürür anlatacaksın kendi dilinde seviyesine ineceksin eneceksin ineceksin hatta anlatacaksın Şimdi bir bir olay var tam, tam bu olmuşudur yani. Üç tane Rus Osmanlı zamanında geliyorlar bir, bu konuyla ilgili. Üç tane Rus Osmanlı zamanında İstanbul'da müftü Şeyhul İslam'a soruyorlar. Onlar da dediler? Bilim adamıdırlar Rus bilim adamı. Osmanlı'da gelmişler o zaman da Osmanlı'dan Rusların arasında anlaşma vardır bilim meselesinde. Osmanlı'da çalışıyorlar. Bu üç bilim adamı İslamiyet'i sever Ruslar. O zaman Rusya'da e, e, zındıklık yokuydu. Yani ateistlik yokuydu. Neydir? Hristiyanlık vardı. Kayseriye vardı. Bunlar da Hristiyan'dılar. Seviyorlar İslam'ı. istiyorlar Müslüman olsunlar. Geliyorlar şeye, Müftü'ye. Şeyhül İslam'a. İstanbul'da Şeyhül İslam'a. Diyorlar ya Şeyhül İslam biz Musulman olacağız. Ama... Bize İslamiyet anlat. O da çok güzel anlatıyor. Hepsini anlatılan budur, budur, budur, budur, bu olur, bu olmaz, bu olur, bu olmaz. Şartları budur, şu imanın rükkünü budur. Hepsini anlatıyor. Bunlar da diyorlar iyidir. E, hepsini okuyorlar, araştırıyorlar. Geliyorlar diyorlar valla biz her şey hoşumuza gitti. Biz hepsini kabul ediyoruz. Ama bir mesele var içki. İçkiyi biz çok zordur tercih edemeyiz. Var mı bir çıkış yolu bundan? Hayır diyor. Çıkış yolu yoktur. Ama diyorlar biz Müslüman olalım, içki de içelim. Olmaz demiş. İçki içersen kalın kalında hayırdır. Yani hiç çıkış yolu yoktur demiş. Hiç çıkış yolu yoktu. O zaman tamam demişler. De, biz Müslüman olalım. Çekip gitmişler. Bu müftünün yaptığı doğrudur. Hayır, doğru değil. Çünkü içki içmek insanı çifirden çıkartmaz. Bir de bunlar cahildiler. Hele İslam yerleşmemiş kalbinde. Bak ne diyor Allah Teala? Namaz kılın. Namaz çünkü Münkerden ne yeder? Eyliğe emreder. E yavaş yavaş namaz kılsılar bir ya müftüz muhterem müftü yavaş yavaş namaz kılsılar e, İslam'ı sevdir. Ne dersin olarak? Tamam siz Müslüman olun içkide için ama bilin siz bunun cezası cehennemdir. Ama siz bizimdensiniz. Bu içkiyi de bu şerken için bak eşkere yapmayın. Yani eşker çıkmayın. İslam toplusunda içersiniz gizli için. ve şu vakit namaza geleceksiniz. Namaz zamanında içmeyin. Ee, ondan sonra sonra tutsalar sizi kırbaçlarlar İslam şeriatında budur Korkutacaksın yavaş yavaş Ama birden kesmek olmaz Onun için bu mesele de böyledir Yani insan bilmiyorsa bu meseleyi Yavaş yavaş o mesele ona öğretilir Öğretilir Ne öğretilir ona e işte muhabbeti resul vaciptir Malım canım sana file olsun ya resulallah Bunu demedikçe. Eydir resulullah yoktur şimdi Ne içime file ediyorsun Yoluna İslam yoluna. Hiç kimse diyebilir mi? İslamiyet bugün de benden canımı istedi. Ama canımı istedi değil. Biz dört tane arkadaş oturmuştuk burada. Ha biz dedik senin canınla bu İslamiyet kurtarır, karar verdik. Hayır. Canını ne zaman ister? Alimler, kurum, İslam devleti olsa, devleti yoksa alimler karar verirler. Bu adamın elindedir bizim kurtuluşumuz. O zaman canını fide veremez misin? Vermek vaciptir. Desem ben vermiyorum kafir olursun. İşte Resul Muhabbetir Resul budur canımızdan malımızdan Resulullah'ı fazla severiz sallallahu aleyhi ve sellem canımız da ona fide olsun En büyük sevgi de nedir arkadaşlar en büyük Resulullah'ın sevgisi onu sözüne uymaktır itaat etmektir Yani ben nasıl seni seviyorum seni kal almıyorum e, Resulullah'ı seviyorsan Resulullah'ı ne yapacaksın Hakkıyla ittiba edeceksin Sevdığın adamın sözünü yere bırakmazsın Ellerin üzerinde başının üzerinde dolaştırırsın. En büyük sevginin alameti alimler diyorlar ki Resulullah'a uymaktır Yereç yoktur ben dilden söyleyeyim Çünkü iman kalpte dilde fiildedir Resulullah'ı seviyorsan bu imandır tabi İbadettir ibadette imandır ne, Nasıl olacak kalpte seveceksin Gizli kimse bilmez bunu Seninle Rabbim bilir Dilde ikra edersin. Evet diyeceksin. Ben seviyorum Bunu da öğreteceksin insanlara. Amelle o seviciyi göstereceksin. Nedir? Resulullah'ın emirlerini uyacaksın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Seyyidil Mursalin.